Benden de merhaba. Ee Karagözüm, nasılsın? İyi misin? Ne olsun iyidir iki Gözüm. Karakızım, bu aralar seninle sanatla alakalı hiçbir şey konuşmadık. Doğru diyorsun. Mesela geçen Oscar ödülleri verildi. Ne düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Ne ödülleri dedi? Oscar ödülleri diyorum. Birçok dalda ödül alan Hintli filmi sence nasıl? Ben Hintli mintli bilmem de bizim mahallede bir Oscar vardı. Ben onu iyi bilirim. Sizin mahalledeki Oscar'lı da kimmiş efendim? Duymadın mı canım? Sen Oscar'lı Celal abiyi? Yo Hangi dalda almış ödülü? Oscar işte. Biri. Allah Allah. Ya bayağı kapışmışlar ödülü almak için. Remzi abi, Oscar benim, ee Celal abi de hayır benim diye iş karışmış. Sonunda aşağı arsada hak eden ödülünü almış. Aşağı arsada mı? Orada hiç Oscar ödüllerinin verildiğini duymamıştım ben. Yo orası iyi. Zaten bunlar yıllardır kapışıp duruyorlardı. Sonunda hak eden ödülü aldı işte. He ee, Karagöz'üm sanat zor iş. Adaylarda çok olunca tabi. Yo Celal abi dalında tektir. En iyi Oskar'dı, ee, atışları tam 12'den püf diye vururdu yani. Ne atışı Karagöz'ü? Sapan atışı, nah böyle gelir pıt atar. Ne sapanı? Allah Allah, sen beni dinlemiyorsun galiba Hacivat. Atış diyorum, mermi diyorum. Ne mermisi yahu? Ya sabahtan beri bizim Celal abi iyi sıkar, o yüzden Oscar ödülünü aldı demiyor muyum? Bak baştan anlatıyorum Hacivat. Dedi ki Remzi abiye, çıkma önüme elimden bir kaza çıkacak. O da keçinin teki, boy ölçüşeceğini sandı, sonunda hodri olunca, sonuç o sıkar Celal abi. O sıkar? Haa, o sıkar! kara göz... Ben sabahtan beridir film diyorum, sen de kabadayı diyorsun, silah diyorsun, iyi sıkar diyorsun. Yani ağız tadıyla bir sanat konuşamayacağız seninle şurada. Ben de işte o Skar'dan bahsediyorum yani iyi sıkıyor ya ondan bahsediyorum. Hem ben kim, sanat ödülleri kim? Niye Karagöz'üm? Belki biz de bir gün aday oluruz da ödülle döneriz ülkemize. Yok bana ters. Niye? Çünkü kırmızı halıya alerjim var. <gülüyor> Aman güldürme beni Karagöz'üm. Kırmızı halı neden serilir biliyor musun sen? Ödül alamayanların rengi belli olmasın diye. Hayır canım. Halıların en yüz kızartıcısı bu halı diye. Alakası yok. Halısız çıkmam abi diyenlere. Ne alaka karaközüm? O zaman yol iz bilmeyenler yolunu şaşırmasın diye. O da değil. Üzerinde yürüyen kendini bir şey zannetmesin diye. Hayır efendim. E, karlı buzlu havada kaymasınlar diye. Yok canım. Kadınlar en güzel elbiselerini göstersinler diye. Yok bulamadın maalesef. Bir saygı ifadesi olsun diye serilir. Protokolde de kullanılır. Üzerinde gezinenlere verilen değeri gösterir yani. İyi iyi anladık. Ne yapalım bir kırmızı halı üzerinde yürüyemedik diye ağlayalım mı yani şimdi oturup? Hayır efendim. Sadece bilesin diye söyledim. Aman hacivat, ne meraklısın gerekmeyen şeyleri öğrenmeye. Benim el dokuma yün halım var bana yeter. Orada istediğim kadar gezinirim de tepinirim de. Hadi gezin bakalım Karagöz. Sen halında gezine dur.